Hocam bir kardeşimiz diyor ki, hocam benim evde muhabbet kuşu var. Konuşmayı da öğrettim. E, evde beraber yaşıyoruz. Ama bazı arkadaşlar diyor ki sen bunu hapsediyorsun. Fıtratına uygun bir şekilde bu yaşayamıyor. E, dolayısıyla e, diyor ki şu anda benim evime alıştı. Dışarı bıraksam dışarı şartlara intibak edip hayatın hayatiyetini devam ettiremez. E, ben de vicdani rahatsızlık içine girdim. Ne yapayım? Evet, e, tabii ki e, bu tür evcil kuşlar, evet. ev ortamına alışmış olan kuşlardır. Bir insan dışarıdan e, ormanlardan özgür bir kuşu alıp hapsetse bu doğru bir şey değildir. Evet. Ama evcil kuşlar dediğim veya evcil hayvanlar bunları e, hapsetmekte kafeslerinde bulundurmakla bir sakınca yok. Tam aksine bunları e, doğaya saldığı zaman Bunlar dışarıda yaşamaya alışkın değiller. Bir süre sonra onlar ölebilirler veya başka hayvanlar gelip onları çok rahatlıkla avlayabilirler. Dolayısıyla bir kimsenin böyle kuş gibi veya diğer evcil hayvanlar gibi hayvanları evdeması ona dini açıdan bir sorumluluk getirmez.